Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli müminler, geçen akşam dersimizde Ramazan ayının son 10 gününü nasıl değerlendiririz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu son 10 günde neler yapmıştır? Onlarla ilgili sohbetimize başlamış idik. Bugün inşallah bu sohbetimize devam edeceğiz. Aynı zamanda Kadir Gecesi'nin fazileti ile ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler rivayet edeceğiz. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. Hatırlayacağımız gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle gece yapmış olduğu ibadetlerle ilgili rivayetler doğal olarak Peygamberimizin mübareke Tahira eşlerinden rivayet edilmiştir. Özellikle en çok hadis rivayet eden sahabiyelerden sayılan Hazreti Ayşe validemiz bu konuyla ilgili bu konularda e, çok değişik rivayetler bizlere aktarmıştır. Hatta öyle bir kişidir ki Hazreti Ayşe kadın olsun erkek olsun bütün sahabelerin kendilerinden fetva sordukları bir alime kadındır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinden geçmiş, nübüvvet evinde neşet etmiş, büyümüş, terbiye görmüş, ilmini almış bir mübareke hanım olarak Hazreti Ayşe dinimizle ilgili özellikle kadınlarla ilgili meselelerde ve yine özellikle Peygamberimizin Evinin içerisindeki hayatıyla ilgili, gece ibadetleriyle ilgili, zikirleriyle ilgili, ahlakıyla ilgili, merhametiyle ilgili, insaniyetiyle ilgili, karakteriyle ilgili birçok rivayetleri Hz. Aişe bizlere aktarmıştır. Allah kendisinden razı olsun. Bizler Şiiler gibi Allah Hazreti Ayşe'ye lanet etsin. Allah Hazreti Ebubekir'e, Ömer'e lanet etsin demiyoruz. Haşa. Haşa. Onların bu söylemleri maalesef imani konudaki eksikliklerinden kaynaklanan yanlış bir takım bilgi almalarından kaynaklanan ve aynı zamanda akide olarak, inanç olarak temiz, tahir bir akide üzerinde olmamalarından kaynaklanan bir marazi durumdur. Bir hastalıklı durumdur. Bir yanlış durumdur. İslam'a, Kur'an'a, Peygamberimizin Ehli Beyti'ne bir ihanettir yaptıkları. yapmış oldukları lanetler gerçekten o insanlar bu laneti hak etmiyor. Hazreti Ebubekir laneti hak etmiyor. Hazreti Ömer, Hazreti Ayşe. Ama maalesef bu insanlar bizim canımızı bile verebileceğimiz bu mübareke sahabiyelere mübarek sahabelere iftira ediyorlar, haklarında beddua ediyorlar. İftira ve yalanla bir din algılaması içerisinde maalesef bir düşmanlığın içerisinde bulunuyorlar. Allah onlara da hidayet versin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'ın son 10 gününde yapmış olduğu ibadetlerle ilgili Tahira Mübareke annemiz, validemiz Hazreti Ayşe radıyallahu anha Allah ondan razı olsun. Şöyle söyler. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iştehidu fi'l asrül evaheri ma la yec fi gayrihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü Ramazan'ın son 10 gününde diğer günlerde olmadığı kadar ibadetlerde azimli ve gayretli olurdu. Daha gayretli, daha azimli olurdu. İbadetlerini çoğaltırdı. İbadetlere, tövbeye, istiğfara, zikre ayırmış olduğu vakitler her zamankinden daha fazlaydı. Yine daha önce de bu hadisi burada okudum yine hatırlatmakta fayda var. Hazreti Ayşe validemizden rivayet edilen hadise göre, "Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ izâ dâhal el leyle Son 10 gün, Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecesini ihya ederdi gecesini ibadetle canlandırırdı. Gecesini ibadetle, zikirle, taatla, Kur'an'la, tefekkürle değerlendirirdi. Ve aykada ehle hanımlarını kaldırır, onların da ibadet yapmasını isterdi. Ve cedde ve çok ciddi olurdu, ciddi bir şekilde, gayretli bir şekilde ibadetlerine önem verirdi. Ve şeddel mi'zara mi'zara uçkurunu da bağlardı, hanımlarına yaklaşmazdı. Değerli kardeşlerim, işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu bu ibadetler gibi bizler de onun yolunda olan müminler olarak gayretli olmamız lazım. Onun gayretinden bir nebze bizim üzerimizde olması lazım. Onun itikadını, onun sünneti senyesini, onun ibadet anlayışını, onun İslam anlayışını takip eden, ona tabi olan, onun ümmeti olan bizler, onun her alanda örnekliğinden istifade etmemiz lazım, değerli kardeşlerim. Değerli kardeşler. Yine Kadir gecesi olduğunu söylemiştik. Ramazan ayının son 10 gününün tekli, tekli gecelerinde. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. İbadet açısından, kıymet açısından bin aydan daha büyüktür, daha kıymetlidir. Bu geceyle ilgili Yüce Rabbimiz büsbütün bir sure indirmiştir. Kadir Suresi. Ona temas edeceğiz inşallah. Ramazan ayında Kur'an'ın inmeye başladığını ve bizzat Kadir Gecesi'nde Kur'an'ın inmeye başladığını sizlere daha önce söylemiştim. İşte bununla ilgili ayeti kerimeyi şimdi aktarmak istiyorum. İnna enzalnahu fi layleti fi layleti'l mübareke İnna kunna munzirin biz ki o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik yani Kadir gecesi. Muhakkak ki biz Kur'an'ı indirirken insanları uyarmak istiyoruz. On insanları uyarıyoruz. Fiha yufraku kullu emrin alim. Emren min indina inna kunna murselin. İşte o gecede her hakim iş kurgulanır. Her hakim işin önü alınır ve hayat sahasına, insanların amel sahasına gönderilir. <usur> <Gülüş> İnna anzalnahu fi leyleti kadr. Muhakkak ki biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القدر. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin ey Resul? لَيْلَةُ الْقَدْرِ hayrun min أَلْحِ شَهَرٍ O gece bin aydan daha hayırlıdır. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ Melekler ve Cebrail o gece her taraftan Akın akın ve önemli bir takım vazifeler ile, Önemli bir takım görevlendirmeler ile yeryüzüne inerler. Selamun fî hatta mekla'il fecr. Fecir doğana kadar o gece bir esenliktir, bir barıştır, bir aptır, afiyettir mağfirettir, cehennem narından kurtulma müjdeleriyle dolu günahların af edilme müjdeleriyle dolu bir gecedir değerli mümürler. Bu gecenin önemini bu ayetlerle anlıyoruz. Kısaca, Kur'an bu gecede indirildi. Allah-u Teala bu geceye has bir sure indirdi. Bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirdi. Bu gece Cebrail ve melekler önemli görevler ile yeryüzüne inerler insanlarla ilgili. İşte bağışlanmanın çokça olduğu o gecenin adı artık selamdır, bağışlanmadır, esenliktir, mahfirettir. Afiyettir, müjdedir, fecir doğuna kadar cehennemden azat edilen insanların listesi kabardıkça kabarır, çoğaldıkça çoğalır. İnsanların azmine göre, tövbesine göre, insanlardaki ibadet aşkına göre bu aflar, mağfiretler fecire kadar devam eder değerli kardeşlerim geceyle ilgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men kama leylel kader imanla ve ihtisaben gufra lehu ma taqaddama min kim ki Kadir gecesini iman ile ecrini Allah'tan bekleyerek ihya ederse onu ibadetle taatla tövbe istiğfarla kuranla zikirle değerlendirirse bütün geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu gece ne zamandır? Özet olarak bu konuyla ilgili birçok hadis-i şerif var ama kısa bir şekilde değerlendirelim. Kadir gecesi Ramazan ayının son 10 gününün teklik gecelerinde aranır. Bir rivayette son 5 günün teklik gecelerinde aranır. Kadir gecesinin Olma ihtimali en yüksek gece Ramazan ayının 27. gecesidir Yani 26'yı 27'ye bağlayan Gecedir Bazı sahabeler Kadir gecesiyle ilgili rüyalar gördüler Kadir gecesinin Ramazan ayının Son 7 gününün tekli gecelerinde Olduğuyla ilgili rüyalar gördüler Peygamberimize anlattılar ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dedi ki Buyurdu ki, görüyorum ki rüyalarınız ittifak ettiler. Rüyalarınız Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 7 gününün tekli gecelerinde olduğu ile ilgili işaret buyuruyor. Rüyalarınız bu konuda ittifak ettiler dedi. Bu da Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son 7 gününün tekli gecelerinde olma durumunu biraz daha ortaya çıkartıyor değerli kardeşlerim. Bir de Kadir Gecesi sadece 27. gece diye olmayabilir. Bazı alimlerimiz bazı alimler Kadir Gecesi'nin tekli gecelerde olmak üzere aktarıldığını nakil olduğunu yani bazen 23. gece bazen 25 bazen 27 bazen 29 olabileceğini ifade etmişlerdir. Hadisler de zaten bunu teyit etmektedir. Yüce Rabbimiz Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bildirmemiştir. Neden? Çünkü insanlar bu geceyi aramak suretiyle her tekli geceleri Kadir Gecesi gibi düşünerek ibadet etmek suretiyle ecirlerini artıracaklardır, sevaplarını artıracaklardır. Bu da Allah'ın rahmeti gereği olmuştur değerli müminler. Sadece 27. gecedir diye düşünmeyelim inşallah. Ramazan ayının son 10 gününün tekli gecelerinde bu geceyi arayalım ve bu gecenin ecine nail olmak için elimizden gelen Gayreti gösterelim Tabi ezan okunduğu için diğer Bir takım hadisleri sizlere aktaramayacağız Değerli kardeşlerim Benim Size yapmış olduğum Bugün son vaaz olacak Yaklaşık Camimiz açılalı iki yıl Gibi bir zaman oldu Bu iki yıl zaman içerisinde gerek mihrapta Gerek kürsüde Gerek minberde Görev yapmaya çalıştık Allah rızası için siz değerli kardeşlerimizde hep beraber ibadet taat içerisinde olmaya çalıştık. Olur ki zaman zaman sizleri üzmüş olduğumuz zamanlar olmuştur. O yüzden bir hak helal diliyorum sizlerden hakkınızı helal edin inşallah. Yeni görevimiz olan vaizlik görevini Tekirdağ ilimizin Marmara Ereğlisi ilçesinde inşallah bu ayın 25'inden itibaren başlamak suretiyle devam ettireceğiz. Allah bizleri de sizleri de daha nice nice hayırlı görevlerde e, inşallah e, kullansın. Hayırlı görevlerde bulunmayı sizlere de bizlere de nasip eylesin. Hakkınızı tekrar helal ediniz. Hepinizden tabii ki ayrı ayrı vedalaşmamız belki söz konusu olmayabilir. E, ama Dünya küçüktür. Yine bakarsınız Akçavat'ımıza uğradığımızda bir uğrarız, bir selam veririz. Bir sohbet, bir hasbihal daha yaparız. Ee, sizleri Allah rızası için seviyoruz. Yüce ee, Rabbim şu gecenin hatırına, şu yapmış olduğumuz ibadetlerimizin hatırına bizleri cennetli kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. bu ahru davana enilhamdülillahi rabbil alehi.